Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar yapıyor. aynısını yapamıyoruz aynısı Şimdi biraz aynısı oldu Evet sevgili dinleyiciler aynısını yaparak başladık bugün Modern sabahlara Radyoların başındakilere günaydın diyelim Ve macera dolu gündemimize girelim Kafam ağrıyor Kafam yanıyor anne o yüzden boş günden maddeleriyle bana gelmiyor. <gülüyor> tamam kafan yanıyor. Şimdi sen kendi mikrofonun acık kız sen iyice bir şey olmuş bunların ayarlarıyla oynamışlar sabaha kadar. Sabaha kadar birileri bu mikrofonların ayarlarıyla oynamış açıklar buralardaydı herhalde. Düzenlere gelirsin. Evet, Avrupa'da çok normal. Çok normal o değil. O zaman da yaptığımız Hangi konuda Avrupalı olabiliriz ülke olarak? Tek çok konuda Avrupalı olabilir. E çok olur, Evde tabii. ayakkabıyla dolaşma. Değil, yok. Babanın karşısında bacak bacak üstüne atma. Avrupa'nın kötü yönlerini de sayıyoruz. Aa, şey, evet. Babayı kaynaklı. beklemeden sofraya oturup yemek. Değil, yok. Ee, Ayrıca Avrupa'yı Avrupa'ya falan üç temel e, özellik. Yemek esnasında e, izninizle ben odama çekilmek istiyorum diyebilmek. Hangi yemek? Akşam yemeği. Akşam yemeği. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Tebrik ederim ikinizi de. E, değil, bunların hepsi doğru ama değil... Ee, dünyanın duygusallık haritası çıkarılmış. Duygusal en en duygusal herhalde ben çıktım gene. İzmir çıktı da orada tabii sen de bir İzmirli olarak. Her yani böyle tek tek baktıklarında Ankara'ya da ben de böyle radyasyonla kendi duygularımı yayıyorum. Radyasyon Ankara yoğun çıkmış olabilir. Ankara çok yoğun çıkmış ya. Tahmin ediyordum. Çok Vallahi. duygusal. Duygusal şeyler. Peki içi mi attım, peki ortaya çıkmış mı? Sinan, söyle söyle diyor, o ya. çıkmamış. Şey, çıkmamış. Ee, Valla bir Ankara demişler bir de Singapur. Yani niye, niye öyle bilmiyorum. Bir ülke ülke bir tek il olarak Ankara var. Ee, Singapur duygusal Amerika mutlu. Türkiye Avrupa ile aynı oranda orta derecede duygusal çıkmış. Orta duygusal derecede ülkemiz. duygusal. Ay, yani duygu ya? olarak Avrupa Birliği'ne çok yakınız. Başka şeyleri de oturttuk mu tam Avrupalıyız. Allah Allah. Yani mesela Allah. bak birkaç soru ben bu nasıl yapılmış yani ne evet. ne nasıl evet, hesaplanmış. O bir şey sormadı da o yüzden ben ya şey oldum. Ya bize şimdi. bize sormuyorlar zaten ya. Bize Allah hiçbir Allah şey sormuyor yani. Allah Allah. Bir şey soruyor. Bize ancak sonuç geliyor. O yani ara sonradan soruları bulma şansımız oluyor. Aha onlardan biri işte. Mesela duygusallık konusunda şu sorular sorulmuş. Bir, Dün çok güldünüz mü ya da gülümsediniz mi? Dün biraz güldüm. Ben hiç gülmedim dün. Valla yorgunluktan gülcek halim bile kalmamıştı Oktay'cım. Onu söyleyeyim. Dün beni pas geçirdim. <gülüyor> dün mü soruldu bu? <gülüyor> Nasıl? Dün soruldu ama o... dün güldünüz mü diye soruldu. Dün soruldu yani aslında e, siz ne zaman düşüneceğiz biz? Çarşamba gününü düşüneceğiz. Çarşambaya göre düşündüm. Evet, Çarşamba ben yani dün güldüm günü. bayağı güldüm. Dün mü önceki günü? Çünkü bir gün acayip fark ediyorum bu araştırmada. Her gün gülüyorum ben ya. Hiç bakmam yani. Vallahi ben de gün mefhumu sizin genelde. Bazen var. gülmemi tutmaya çalışıyorum yine gülüyorum. Dün benim için bir istisnaydı sadece. Dün falan. niye gülmedin <gülüyor> sen Fahir ya? Çok yorgundum Oktay. <gülüyor> Yemin ediyorum gülmeye bir iki deneyeyim dedim. <gülüyor> Çarşamba Perşembe mi Ama böyle bir, ben gördüm Fahir biraz böyle gülümsedi. Ben dedim biraz güler biraz gibi oldu kalsam, dedim Onu Biraz gülmedin. daha kalsam. Kesin. ama yani bitmişim Oktay. Bitmişim. Gülecek halim yok. Ben ben de çok güldüm dün ya. Dün amaçsızca güldüm. Şimdi bu soruyla daha bir anlattım. Hoyratça an. mı güldün Oktay? Hoyrat, ama... hoyratça, hoyratça güldüm gerçekten. Hoyrat. Sigara. En az duygusal ülkelerse e, eski Sovyet Cumhuriyetleri çıkmış. En çok sigara ve alkol tüketen ülkeleri de onlar. Biz yani... de ilk ondaymışız hem mutluyuz, hem gülüyoruz, hem sigara içiyoruz. <gülüyor> gibi bir durum mu? İngilizce ve İspanyolca konuşulan ülkeler oldukça e, duygusal ve mutlu çıkmış. Türkiye orada internette gördükleri her şeyi anlıyorlar. Biz bizim ülke mesela... olarak sıkıntılarımız da bir tane. Burada ne yazıyor diye bir soru var bizim ülkemizde. Ya. Maalesef. <gülüyor> yani evli. ama sonra bir parça çalıyor burada ne diyor diyoruz. Ne diyor? Evet. Diyor. Yani şimdi mesela düşününce ne kadar acıktı. Toplumun bir kısmı dinlediği şarkıları anlamadan dinliyor. Evet. ...onlar tam tadına varamıyor. Maalesef. Daha da acıklısı uydurarak söylüyor. Uydurarak söylüyor, doğru. Söyleme cesaretini bulanlar ee, ama olsun, olsun demiş... Bayağı yani bu harita çıkmış. Bu haritaya çok ihtiyacımız vardı dünya vatandaşları olarak. Buraya bakıp... Çünkü dünyayı birleştiren haritalardan bir tanesi. Okay. Diğer haritalar gibi bölmüyor Oktay. E, evet. Dünyayı ha. birleştiriyor. Bir kahkahada bir gülümsemede birleştiriyor. Bir duygusallıkta birleştiriyor. Hiç da. gülmeyen diye haritada bir sürü ülke var ya. Hiç Oktay, o haritayı diyor. şeylerde saçacaklar mı? Trafikteki adamlar. Trafikte ellerinde harita satan adamlar var Tabii ya. Tabii bunlar kışın zaten bu harita satılacak. Yazın tavla satılıyor. Tavla. İçim rahatladı. Biçim rahatladı. Yani Biçim rahatladı. Hemen Aynı alıp adamlar. asacağım. Odamın duvarını asacağım. Bir de bu harita nereden çıktı mi Aynı adamlar satacak malzeme değişiyor. Hadi bakalım mutlu mutlu başlamışsınızdır bu haberle diye sen biraz mutsuz gibi geliyor sesin. Türkiye'ye mi kesin dönüş yaptın çünkü sen? <gülüyor> kesin dönüş yaptım ben 11. Adaktan ayın, ayın 28'inde kesin dönüş yaptım ben. Ee, yok. Güzel işte okul bakıyoruz şimdi. <gülüyor> okul sistem farklı olduğu için eğitim sistemi. Ha. Avusturya'daki eğitim sistemiyle bir haftalık aldığımız eğitim sistemiyle buradaki insan o yüzden yeşil ya, küçük bir sınıfa verecekler beni galiba. <gülüyor> Ah kurban olurum oktav. Yani, dün dün arkasında oturacağım. Şey bu çocuk şey gibiydi yani. Sanki aylardır burada yok gibiydi. Hani insan döndüğü zaman hiçbir şey aynı değildir ya. Her şey bir uzak kalmıştır da. Aynı onun gibi oldu. Kurban olurum nasıl? Hüzünlü bakıyor. Kedi gibi bakıyor. Köşeye pısmış. Bakıyor. <gülüyor> biz, biz... Bizim bahçedeki siyah kedi var ya. Bak o mesela o bile daha şey, şey, şey bakıyor. Bizim erkek mi o kedi? Herhalde. Çünkü ona Osman ismini koymuşlar. Evet. Ama erkek olmayabilir mi o? Evet, zaten yani... Ee, Gerek yok diyorsun cinsiyetten, cinsiyetten, bağımsız, cinsiyetten ismi. bağımsız ismi. Cinsiyetten bağımsız isim. Tamam peki konu bağlanmıştır. Kim koymuş o isimle ya? Ee, galiba referandum yapılmış en demokratik yöntem olarak Allah, Gaga'da Allah. referandum yapılmış. Ee, bize sorulmadı yine. Niye? Yani evet, yine bu soru da bize sorulmadı. Gaga'da demokrasi yine yok. Yine demokrasi. Gerçek demokrasi var işte. Yani Gene. Bize, <gülüyor> bize, bize sorulmadan bir şey konmuş yani sonuç evet. olarak. Türk halkının çılgınlık ve öfke katsayı Halbuki ser... o gün de ismin koyulduğu gün Ahmet çıkarken bana söylemek istediğiniz bir şey var mı diye sormuştuk. <gülüyor> Acaba orada sorsam mıydım ben? Keşke sorsaydın ege. Dünyanız o herhalde diğerlerinde de sirayet etti. Alişan'da da aynı şey vardı. Mustafa da gülerek yaptı aynısını. Allah Allah. Hadi canım. <gülüyor> yaptı mı? Nasıl <gülüyor> diyorduk abi diye gitti. <gülüyor> Neyse canımız sağ olsun. İyi geçmiş olsun artık. Geç, geçmiş olsun. olsun. Önümüzdeki kedilere bakacağız. <gülüyor> Şimdi sen nasılsa duygusallık e, haritasını verdin, ben de öfke katsayısı her geçen gün artan e, Türk halkı ile ilgili birkaç birkaç başlık vermek istiyorum mümkün olursa. Can e, sıkıcı haberler. E, 73 yaşında vefat eden Dağar'ın Bodrum Ayıllı Kavak'taki. E, cenazesi vardı dün. Evet. E, Allah sevenlerine Allah baş, sevenlerine sağ baş sağ diyoruz. E, bu cenaze namazlarında sorulur hani nasıl bilirsiniz merhumu nasıl falan evet. filan diye. E, yani. Tahir Bey ben merhumu iyi bilmem hakkımı da helal etmiyorum 600 tavuk ve ördeğimi zehirleyerek öldürdü, öldürdü, öldürdü diyerek bağırdı. Herhalde ba o Tahir Bey onun siniriyle gitti zaten. Evet. Yoksa yani. niye gidiyorsun cenaze namaza? Cenaze... o öldüğü gün söyleyeceğim onu. onu... <gülüyor> cenazede mi bağırmış? bu cenazede bağırmış. Ey kolun kaldırarak falan mı bağırmış? Aynen öyle. Öyle. Hadi taraf falan var yani. E, şey. O adamı şey yaparlardı ya öyle alaşağı etmeleri lazım. Çok sevilen şöyle, biri değildi galiba. Evet. Çünkü yani işte, oradan cesaret alan diğer cemaate bir kere de şey diye devam mı <gülüyor> Ya falan. öyle olmuştur ya da alaşağı etmişler o yok, Öyle bir şey oldu. yok. Cenaze namazı bittikten sonra ölenin yakınları Tahir'e saldırdı. Tahir camideki zabıtalar tarafından kurtarıldı. <gülüyor> Ee, demek ki zabıtalara güveniyormuş. Demek ki bence hayat da arkadaş, arkadaş. Cami, camideki zabıta. Ondan sonra. Ee, Rize'de Ramazan Çepni yüksek sesle müzik dinleyen ve uyarılara rağmen bu alışkanlığından vazgeçmeyen kardeşi Barışı yola getirmek için. E, ...kardeşini canlı canlı mezara soktu. Yuh! Bir daha yüksek sesle müzik dinleyin. Ne haberler veriyorsun ya? Canlı canlı mezara girmek... E, ...ne konularda insanı şey yapar? Yani, müzik dinleme mesela yüksek çok sesle... Çok yüksek müzik sesle müzik dinleyen adam mesela... ...bir yere kapatırsın, kulaklarını hoparlörü dayarsın... ...öyle mi dinliyorsun? Aha böyle dinle dersin mesela şey olur da... ...mezara girince resetleniyor musun? Galiba. Bütün kötü alışkanlıklarından kurtulup sıfır mı başlıyorsun? Sırf şey gibi düşün ya böyle... Eski zefiranlı sular vardı. Sok ona çıkar, bir daldır çıkar. Mezardan Çimli... çıktığında yeni bir yaşama başlamış bir şey gibi. Ben bir durum. sana söyleyeyim, metafor e, tabii. Daha yani. sinirli çıkacaksın kesin. Doğru, bunu daha da açarsın. Filmden hatırladığımız kadarıyla Kilbil'den hatırladığımız kadarıyla. Doğru Kilbil'de. Ne kadar sinirli. Mezardan çıkan kadın ortalığı dağıtmıştı. Hatırlıyorsunuz. Mezardan çıkan kadın Reza'lıktı diye geçer zaten o. Yani öyle bir e, daha sinirli Mezar mı varmış evlerinin yakında? Yani vallahi herhalde adam götürdü kardeşini. Sonuçta bunlar kardeşle. Açma oğlum şunu. Açıyorum oğlum sana zorlama gitti. Açma oğlum. Açıyorum sana. Böyle bir uzun bir tartışma herhalde aylarca yaşandı. Neyse. <gülüyor> Düne bir, bir vermek istemediğim. Abi. Çok İste... iyi oldu Daha doğrusu üşendiğim bir tartışma. Abisi de bunu al sen Facebook'a koy. Mezar fotoğrafı. Mezar artık her şey Facebook'ta rahatlıkla paylaşılabilir. Facebook göndermiş. Bence bunu kesin bize gülüyordur o. Tamam, ne yapıyorsun mi? ya falan." diye. O hiç gülmüyor vallahi. Robotun Abi düşün... galiba biraz psikopat tipi bir şey olunca hani ne olur ne olmaz diye bundan sonra yüksek sesli müzik dinlemeyeceğim diyerek yemin billahi ettiği sahneleri Facebook'tan bulabilirsiniz. Ondan sonra Dompaça Fatura İsyanı. Don da... fat... Nedir? <gülüyor> Don paça İş olacaktı sonunda de. Adıyaman Belediyesi'nde e, askeri ücretle geçici işçi olarak çalışan iki çocuk babası Kasım Bey de e, elektrik faturasını görünce çıldırdı. Kanımızla beslenme Akedaş yazılı akedaj da oradaki elektrik dağıtım şirketinin adı olduğunu bir kez daha belirteyim. <gülüyor> Ondan sonra siyah çelenk yaptırdı ve donla Adıyaman Kahramanmaraş Elektrik Dağıtım AŞ'nin önüne gitti. Ondan sonra siyah çelenkle birlikte... Ee, ve... Siyah çelenk yaptırmak isteseniz Nerede yaptırırsınız Bizim yani? oradaki çiçek şey söyleyeceğiz Hadi bu hafta sonu siyah çelenk yaptıralım mı dükkana Manyak mı? İstersen mi? yeni yıla girerken yaptıralım Anlamlı olsun ne, Niye yaptırıyoruz ya İstersen Siyah, sen, nasıl ziyem, bir siyah yani. asil renk değil mi ya Onu çok sorarsak zaten öğreniriz Ege. Siyah zarif de gösterir Oktay doğru söylüyor Bizim <gülüyor> dükkana da ben yakışır protesto renk. olarak düşürmeyim Ben siyah çok asil görüyorum ben Asil de nereye? Yani durup dururken çelenk yaptırmak ne demek yani? Mesela Siyah olması değil yani. biz çelenk yaptırmadık ya. Sen have you ever çelenk? No. Not yet. Doğru ya yaptırmadık. Heavy ever çelenk? No. Soruya verdiğin cevaptan anladım. Peki herhangi bir şekilde size çelenk geldi mi? No. Geldi tabii. Geldi ya. tabii. tabii Evlendiğinde düğünde geldi. Düğüne çelenk gönderen adam yakalanmadı mı? Yani Didem'e geldi de bana geldi gibi düşünüyorum ben onu. Aa yok <gülüyor> bana da çelenk geldi. Son. Yani dövge kayacağım ve eşli diye geldi. Hı. Bana da, bana da aynen öyle geldi. Ne yapıyorsun lan? Bilge ne eşi. Vallahi olur mu şimdi ya? Geldi mi ciddi? Geldi. Tabii canım geldi. Evet. Sana gelmedi mi? Unfortunately. <gülüyor> Gelmiştir sana Bunu da gelmişti ya de de. bana yayında. Unfortunately dedirttiniz ya. Hatırlamıyorsundur Fahir. Hatırlamıyorsundur sen düğün coşkusuyla. Sen çok coşku heyecanlıydın. Tamam abi. 21 Aralık'la ilgili bir takım tamam, şeyler ben senin var. Ben seni bu sene doğum günde çenek göndereceğim. Yazıklar. Bir yıl mı bekleyeceğim ya? Ne, neye istinaden göndereyim çelengi? Hadi tamam bana bir tarih söyle. E, al işte daha demin diyordun haftaya bu hafta yaptıralım hafta ya sonunda. Adam... Bu şahsi, çeleng. şahsi para, çelengi. Para toplamı yani para biriktirmek için zaman istemiş. O zaman bana bir şey bulmamız lazım. İlkokula başladığım tarih o değil. Sünnet tarihim o yazdı. Onları Neden? arıyorsak hava, buluruz fayda. Sevgililer kadar... günde çeleng göndereyim mi sana? Saçma olur ama Bağır. kendi doğum gününde istersen moral olsun diye sana çelenk gönderiyorum. Bağ olur, bağ olur. Bir saçma oldu ama. Bazen saçma o geldi ama. Yeni yılı işte ya en güzel. Ya da 22 Aralık, 21 Aralık bir şey patlamazsa sonuna, dünyanın sonuna yaptığınız katkılardan dolayı. 22 Aralık eğer bir şey patlamazsa Faiz sana çelenk gönderelim tamam. Çok teşekkür ederim. Ne tip bir çelenk istiyorsun? Siyah. Siyah, siyah, Aman, siyah. En zorunu istiyor adam. Siyah kesin pahalıdır ya. Siyahı şey yapmıyorlar ki ya... Ne? Kağıtla kaplıyor gönderiyor... Hiçbir şey yapmıyor adam... Oradan da 200 lira yazıyor... Ben size söyleyeyim... Siyah çelenge... Abi bunun masraf falan filan... Gö Sembol membol falan filan diye... 200 lirasını alıyor adamın... Yazıktır bir o kadar günahdır ya... Siyah çelenge evinde kendin yapacaksın... En güzel siyah çeleng evde yapılandır... Ev çelengine benzemesi... Ev çelengiyle doğru. dışarı çelengi çel aynı olur mu ya... Madem dünyanın sonundan bahsettik... Biraz gene dünyanın sonu şarkılarını dinleyelim sevgili dinleyiciler... Belki dünyanın sonu değil, kova başlangıcı o. yüzden bu aralar bol bol. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Kafam anne, anne, kafa Ve buna rağmen boş haberlerle karşımıza çıkıyorsunuz lütfen. Yani <gülüyor> senin ariyan kafanın canını yiyen. Ya o değil de, o o e, o değil de Levent Bey şeyi göndermiş ya. E, hakkını helal etmeyen adamın cenazedeki videosunu göndermiş. Hayır, videosu da mı var mı? <gülüyor> videosu var. <gülüyor> İzleyelim mi? Ben, bir? Çok, bir radyo programında bir ilk gerçekleşecek. Bir arkadaşım video anlatmıştı bana. Kuzeni şey yapmış böyle otururken. <gülüyor> Abi sana ana halimin vefa çektiğim fotoğrafları gönderiyorum. <gülüyor> diye bir e-mail atmış. 10-15 tane fotoğraf işte tabut götürüyorlar falan filan cenaze namazı. Benim arkadaşım da sen nasıl hasta bir adamsı falan diye cevap yazmış ona. Bu Görüntülerde büyük ihtimalle Vallahi el bunu... istemin vefatı takip <gülüyor> görüntüleri çeken bir adam. Bunu Yoksa basın mensupları gitmemiştir. Cem cep telefonuyla falan çekilmiştir o. Belki öncesinde demek ki adam açıklama mı yaptı? Neydi beyefendinin adı? Ee, Faiz. İtiraz eden mi? İtiraz. Faik İtiraz, itiraz <gülüyor> etmek <gülüyor> mi? Ölümüne itiraz ediyor. <gülüyor> <gülüyor> İtirazın var yani. <gülüyor> Tahir Bey. Tahir. Tahir Bey ya. Tahir Bey öncesinde söylediyse birine bak. yor hakkımı benim hayvanlarımızı ezledim. Ben hakkımı helal etmiyorum. Orada şeyim şeyim helal etmiyorum. Hayvanlarımızı ezledim. Müslümansak helallik almadan kabul etmiyorum. Bence demokratik. <gülüyor> Bence de. Yani evet. orada bir soru soruluyor etmeme etmediğini <gülüyor> ama nasıl bir huzursuzlanıyor yanındaki falan adam. <gülüyor> <gülüyor> yanındaki adamı göreceksiniz. Orada hesaplaşırsınız dedi ya. Orada hesaplaşırsınız diyen görünmüyor da o yanın bir İmam mı dedi yanındaki acaba onu. Tecrübeli midir o konularda? Tabii canım kaç tane cenaze kaldırdı? Hiç akademik bilgisi var diye. lazım neredeyse ilk defa <gülüyor> iyi bilir diye itiraz eden adam görüyor akademik ben de, ilgisi var tecrübeli değildir yani tecrübeli. ben hiç zannetmiyorum imamların eğitiminde de şey olduğunu Ne? arada böyle bir adam çıkarsa da orada diğer tarafta helalleşirsiniz diye konuyu kapat üstüne gitme diye veriyorlar mıydı birkaç tane programda soruyorlar ya işte en, başınıza gelen en ilginç anı diye imamlığınız sırasında o gün cenaze kıldığını şey yapıyorduk Ondan sonra o yüzden bir tanesi kalktı demesin mi Orada itiraz ediyorum diye Helal etmiyorum diye durumda... Valla kenarda duruyor adam Cenaze namazı kıldırken <gülüyor> kenara çıkmış Eller cepte duruyor Videoyu ben bir yandan izliyorum da Valla yalan söylüyorlar Ne yalan söyleyeyim iyi bilirdik diye Herkes yalan söylüyor demiş. <gülüyor> Böyle teşekkür ediyoruz Levent Bey'e Buyurun efendim ha, Okula giderken aslan buldular Bulurlar abi ya nerede? Bu, Rusya'nın güneyinde Rostov bölgesinde okula giden Rusya'da öğrenciler... Rusya'da aslan yok kim? Nasıl yok? Nasıl nasıl yok? Nasıl nasıl nasıl yok? Öğrenciler aslanı görünce kaçmak yerine onu da okula götürmeye karar verdi. Barsi kadını verdikleri ne aslanı... Bu, komando okulunda bu çocuklar aslan görünce? Her onu boğup <gülüyor> okula götürelim mi demişler. Hayır canım gayet de güzel. Canlı canlı. Büyük aslan mı? Büyük aslan değil yavru yavru. Aa, Öğretmenler nasıl? aslanı görünce ne yapacağını şaşırdı. Aslanın sirke götürülürken araçtan kaçtığı belirlendi. Sen misin araçtan kaçan aslan yavrusu? Bak ya. Araçtan kaçan aslan. <gülüyor> Araçtan kaçan aslan. Siz buraya ya. neyle geldiniz? Araçla mı geldiniz? <gülüyor> <gülüyor> Tabi belli yere kadar araçlarla geri kalan kısmında yayan. Yayan. ve yavaş. Evet van kedisi daha beyaz olacak. Bir başka önemli hayvan dünyası haberleriyle devam ediyoruz. Bir gözünün sarı diğer gözünün mavi olmasıyla ve beyaz tüyleriyle bilinen van kedilerinin artık tüyleri daha parlak ve daha beyaz olacak. Sanki dinleyiciler çünkü son yapılan araştırmaya göre radyoda en çok ilgiyle izlenen haberler hayvan, hayvan, haberler. hayvan haberleri. O yüzden arka arkaya kaplan ve ee, dikkat etseniz <gülüyor> özellikle kediye yoğunlaştık, evet. kedi familyasına. öyle bir giriş yaptık. Aslında devam. köpek daha çok izleniyor Fahir biliyor musun? O öyle haberlerimiz de var. Köpek yok da köpek balığı haberleri. Gene giller konusuna girmek istemiyorum de. Aa Oktay'a soralım. Elma hangi gillerdendir? Elma mı? Elma. Evet. Evet. Jahil değilsin nerede? Cahill vallahi. Aa ha. ne oldu? Viyana'da öğretmediler mi öğretmediler size? Öğretmediler mi? E, Armutunu, fıstıkları yemeyi biliyorsun ama doğru ya, demiyorsun evet. bu elma hangi şey? Elma nedir sen? Ya bu arada niye bütün fıstık turdellerim ben. Bütün şeylere, limonlara, portakallara niye turunçgillerden dini de öğrendim ben. Tamam ondan ürüyormuş Evet, her şey turunçtanmış. Her şey turunçmuş. Aşıya elma demiş. Göre... Ben Elma, de ki o en büyük şey onursal başkandır diye. Öyleymiş hakikaten. Elma de, mı? Gül, Gülgillerde nokta. Gülgil miymiş? Gülgilmiş. Ay kıyamam ya. Kedigiller kedi ben... var, köpekgiller var mı, kurtgiller mi var yoksa? Ee, var yani. tabii kedigiller, feliskiller diye geçer. Tamam biliyoruz hepimiz kedi de. Kedigilleri biliyoruz köpekler hangi gillerde? Köpeklerde Kurt ne diye geçer? Kurtgil. O da neydi ya? O da neymiş? Neydi o? Kurt, o, o neydi sevgili dinleyeceğim? onu siz bir kere söylemiştiniz bize de evet, neydi o telefonumuz 210-30-30 köpekler ne giller Başka... çünkü bunlar çok önemli şeyler yarın öbür gün bir şey olur bir yarışma olur bir sınav olur memelilerden olduğunu biliyoruz hani ya, hafif daraltmaya şey yaparsak Afe, hafif daraltacak olursak memeli. Memeli onu az git. çok kestirebiliyoruz ama iyice böyle cuk üstüne otursun istiyorsanız onun bir gilden olması lazım o gili arıyoruz biz o gilde şu anda hattımızda galiba. Günaydın efendim. Kimle görüşüyoruz? Düdük gille görüşüyoruz. Ya şu ilk düdük sesi var ya. O kadar asaplarım bozuluyor ki. Bu senin parmanı... Hayatım boyunca yaptığım her şeyin yanlış olduğunu söyleyen bir ses gibi. Yani, yani ama öyle değil mi sence? Bugüne de? kadar bir şeyler yaptın ama yanlıştı. Yanlıştı. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Ben. Başak, Başak ben. Başak Hanım hoş geldiniz. Sakin misiniz ben siz ben. bu gillere? E, yani biraz öyle diyeyim. yani Ben ya, mezunuyum da işte Ne hani, Ne mezunusunuz? Biyoloji. Biliyorsun, Biliyorsun, şey. bileyim, Aa, bilir, tamam. Bilirsiniz. Aa tamam. ama siz, ya, siz bilmeyeceksiniz de biz mi bileceğiz? <gülüyor> Yok, en safı köpek, yani, köpekler, kurtlar, işte çakallar falan bunların hepsi köpek gilleri, yani kanide. Kanide? E, kani diye bir şey var mı? Köpek diye bir şey var ya. Yani. aynen aynen. Çeti ve köpek O büyük ne? memeliler yani o şekilde ayrılıyor. Kani, kani mi dediniz Başak Hanım? Ha? <gülüyor> yani, Ka kanin diye köpek dışı diye de geçer ya zaten. Bilmiyoruz biz o derste yoktuk valla biz biyoloji derslerimiz hep boş geçti Mesela derslerinizde siz biyoloji okurken şey oluyor mu muydunuz? Çocuklar bu hafta kedigiller ay çok tatlı hocam diye böyle heyecanlanıyor muydunuz dersler? Kedi videolarıyla falan mı biz bizler? Hadi canım. Ay ne güzel şu anda ben hemen biyoloji... Seçmeli seçmeli alsaydık keşke o dersi valla süpermiş. Çok teşekkürler. Kanigilleri de ekledik listelerin. Kanide. Kanide. Nasıl bir listemiz var biz bu hastası mı yok mu ya Kanile Manile? O sen dedin kaniş mi demek istiyorsun? Vay canım kanili falan. Var var kaniliş şey gibi. Yani tam ben. kani değil de kaniş. Aa, kani değil. yarı yarı Yarıda kan. Yarı kaniyim. de lupus diye bir şey var mı yoksa ben uyduruyor muyum ya? O kurt. Kurt mu? Hı hı. Yoksa de lupus diye bir şey hatırlıyor musun? Evet çünkü kurt işte ben... o. Kurt işte. Kurt gillerin. Yani köpek gillerin Bak, lupusu. Pardon ya. <gülüyor> ya Oktay kurt. Pardon kurt, ya o. bir tek ben şu anda hatırlamışım onu. Unutmuşum. Ee, İyi tamam onu da öğrenmiş olduk. Her şeyin ailesini yavaş yavaş öğreniyoruz. Her şeyin ailesini öğrendiğimize göre aile önemlidir çünkü sevgi dinleyiciler. Van kedisi araştırma merkezi kedilerin daha güzel görükmesi için çalışma başlattı. Van kedilere artık tüy gelişimini ve rengini güzelleştiren kapsüller veriliyor. Böyle. Kapsül kapsül van. her gün. Van kedisi yani. alabiliyor musun artık? Yoksa sadece böyle bir şey mi oldu? Yani kendi o... isteğiyle gelmişlerdi van kedisine özel. Çiftliklerde mesela yaşayan alabiliyor. bir hayvana mı dönüştü? Nasıl ki mesela çiftlik çukrası var. Çiftlik kedisi de Ama ona geldi. Çiftlik Olur bizim komşumuzda var ya iki tane. İki tane van kedisi mi? Kendileri nereli? Onu hiç Kediler vanlayım çünkü sormadım, <gülüyor> <onu hiç> sormadım <gülüyor> kedi, kedi, kedilere <gülüyor> sorduk siz neresiniz? <gülüyor> ama benim Kedileri sordum. Onları sormadım far. Hay Allah Nasıl ya. Pazarlayım <gülüyor> sabahlar. Modern sabahlar. Ama neyse far gel sen bir şey yapalım da nelerler tanıtıcı reklam yapalım da neşemiz yerine gelsin. Vallahi iyi olur va canım çekmişti. Dün oktay siz beraber gross markete gittiğinizde şey yaptı mı? Çok haltijeci reklamları ben okuyayım falan diye ağladı mı? Abi nasıl var ya? Yazık böyle bana gelmiş kenara çekiyor. Abi işte ne olacak bu tanıtıcı reklam işi falan filan diye. Dedim oğlum yani sonuçta sen yoktun bu iki kişilik bir proje dedim yani. İyi ya hadi. Oktay sen istersen git de mutfakta takıl. Tamam abi olur. Biz şu tanıtıcı reklamları seslendirelim ondan tamam. sonra. Olur. Seçim Pardon ya. bir şey sorabilir miyim ya? Hı -hı. Ben burada oturabilir miyim? Sizin otur otur tabii canım ne no. olur. Çünkü ben ama dün sesini, gece biraz çalıştım. Sesini çıkarma Oktay. Ee, sesini çıkarma şey olmuşsun. Sesin sessiz. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Ben. Abi sen ben sen gireceksin diye şey yaptım ama. Oktay'a metin nasıl geçmiş? Abi ben o çalışmalarım virüs. sırasında okuduğum şey virüs. galiba yayınlandı. Ben anlamadım o. Bak iki tane şey olabilir. Ya virüs... <gülüyor> Veya yani. bu adamın PG ben Business. Ben bir tanıdığı var. <gülüyor> Kesin PG. Aa, <gülüyor> sen sen Metin'i yanına mı aldın? dün? Evet Metin. Gross markete giderken. Evet gross markete giderken, evet, Market e giderken Fahir okutturdu bana. Çalıştırdı Hayır. abi. Hem arabanın içinde hem de şeyde gelince. Orada da şey yaptık Oktay, ya. Müdürün... Sen çaldın mı metni? Hayır abi. Sen okutturdun ya müdürün odasına girdik. Müdür... Gel burası sessiz. Beyaz alışveriş. Prensin odasına mı? Evet beyaz saçlı Prensin odasına girdik. Orada burası da ses almıyor falan dedin. Orada mikrofon da... kapattım sonra. Hı <gülüyor> Bu metni okuttu bana 3-5 kere okuttu Fahir. Size orada Gross Market'te ikiniz alışveriş yaparken böyle ikiniz yapmaya mı karar verdiniz? Ne demek o? Yo ben abi ben sadece bir ya okuyayım mı Fahir dedim. Tersine sonra... okuttum ben ona. Böyle espri olsun diye. Yani başka bir şey yapmadım. Ona ya hiç geyirmiş. gülmedim ama yani bir, bir, bir, Fahir güldü ona. <gülüyor> ben hiç gülmedim. Ben gün ben güldüm. Bir de <gülüyor> beyaz saçlı bir güldü. Beyaz Bayağı komik. O da mıydı? O kameradan izliyordu bizi. Ne Hepsi ortammış ya. Vallahi çok pis ortammış. Neyse canımız sağ olsun ya. Ben vallahi DG bana yani da sürpriz oldu 5 dakikada değişiyor işte her şey bir anda. Çok güzel yapmışsınız Belki he. bugün de senin sana tersten okutur Fahir. Tamam ya. İyi boş verin. Tamam bunu da beraber yapalım. Evet buyurun zaman haberleri de beraber okuyun. Tamam tamam bak. Zaten ben... kafam ağrıyor diyorum. Hemen bak sizin keyfiniz yerine getirecek bir şey. Sihirli sayı. Sihirli sayı kaç? 14 mü? 4. 4. Bak. 4 uğurlu sayıdır. 4 en sevdiğimiz sayı 4 mü Fahir? En sevdiğim sayı 4 doğru. Herkes kaç biliyordu bugüne kadar? 4. 40. Hayır. 21 Aralık mı? Hayır. Sihirli sayı diyorum. 3 müydü? 4 değil. 4. Dört dörtmüş. Meyersam yedi diye biliyorlardı. Sihirli sayı yedi diye biliyorlardı. Dörtmüş. Sen fark etmedin de. Bay Fahir Öğünç başladı şu anda sen. Cevap vermeye çalışıyorsunuz. Sevgi dinleyiciler, sihirli sayı meğersem dörtmüştü. Susu dinlemez zaman. <gülüyor> Kendimizi koy verme zamanı, evet. Sihirli sayı dörtmüştü. Amerikalı psikolog George... Dört mü? Evet. Dört işte, tamam. 1956'da ortaya atılan kişinin kısa süreli hafızasında tutabildiği öğe sayısının yedi olduğu görüşüne gölge düştü çocuklar. Avusturyalı psikiyatr Gordon, Hep sihirli cumhurbaşı. sayının dört olması gerektiğini savundu. Ee, Gordon... 6, 4, 5, 8, 9, 3, 7 gibi 7 sayıdan oluşan bir telefon numarasını hatırlamak için sayıların 64, 58, 93 ve 7 gibi 4 gruba ayrılmasına ihtiyaç duyuluyor. Algı sınırı aslında 4müştü dedi çocuklar bir tepki gösterin ne olur yani ben yanlış mı söylüyorum sanki buy fire önç başladı diye biz bıraktık. Buy fire önç yani. başlama şeyi belli eder ama bittiği yeri siz kendiniz artık anlayacaksınız. Ama biz Türkiye'de öyle yapmıyoruz. Nasıl mesela? Sen 7 sayılı bir telefon numarasını biz şey diye ezberlemez miyiz yani? Hayır. 111 111 11 mesela, diye ezberlemez miyiz? Işte 532 411 444 3322 diye ezberleriz. Ya biz de böyle. Bir... Ben benim ezberim 322 diye çalışıyor. 3-2-2'yi ama 4 gruba ayırıyorsun işte adam da onu diyor. Esas 4 gruba ayırmıyor işte 3 gruba ayırıyorum. Telefon numarası ver bir tane. 111-11-11. Ya o öyle ev numarasını tamam anladım ev numarasını öyle yapıyorsun da sen cep numaranı ver. her şey girince mi? Şey girince. Onu da şey diye düşünüyorum rakam olarak düşünmüyorum ki onu. Hı. Sevgili dinleyiciler 111-11. Ben, ben de ha, bak, merakla bekliyorum bu ev sohbet nereye varacak. Ev bakalım. numaranı verirken mesela 0312 alan koduyla Mesela e, 210, 30, 30. Kaç grup yaptım ben burada? 8, yani şey mi? 8 grup. 4. 4 grup yaptım. 4 grup yaptım. Allah, Dört alan grubu. kodunu unutuyorsunuz çocuklar. Alan kodu önemlidir. Ben senin o zaman demek nedeni... ki alan kodu bir de ülke kodu girse orada onu ezberlemenin imkanı yok. Yok. Ya baştaki 90'ı bilecek. 90, 312, 210, 30. Sondaki 30. Son 30, 30, 30. neydi unuttum orada Bitti. bitecek. 4'e kadar çünkü çok gelişmiş beyinlerde 5'e kadar çıktı. Çok nadir. Birkaç isim var dünyada. Ben bunların ismini vermek istemiyorum. onlar yapabiliyorlar o ustalara da sahip çıkalım bence. Dede sahip çıkalım. Bak. Adam pası aldı. Oktay yap hemen. Kafam acıyor anne yap. Gerçekten kafam ağrıdı için bugün hangi şey falan. Hangi dede esprisini yaptın? Hangi konuyu konuşursak konuşalım dedeye bağlanır. <gülüyor> Bu YouTube videolarına bağladıktan sonra güzel biter konu. Ee, İngiltere'de yeni bebe ismi. Yeni bebe ismi mi? Bir e, yeni doğum yapan bir anne. Önce Loosalık ee, döneminde olduğu için kendisine acil şifalar ediyoruz. dileyelim. Yo Loosalık'a acil şifa dilenmez değil mi? Tebrik Hamileye ederim. Hamileye Allah kurtarsın deniyor. Çünkü hamile ve hapis. İçerideki ne mi diyorsun bilmiyorum. Çocuğa. Yani. Hashtag koymuş kızının ismini. Hashtag. Hashtag. Hashtag Roger McKenzie gibi. Hashtag Jameson. Soyadını da vereyim. Hashtag Jameson 3.6 kilogram. Niye böyle oldu. viski ismi koymuş ki? Oradan oradan şey Jameson bir viskiymişti meğerse. Hashtag Jameson ee, 3.6 başka da bir bilgi yok isim yeni isim. 3.6 mı bir de? Aha, Burada hashtag değil esas. Ha 3.6 çocuğun kilosu mu? Aha, evet. Ben versiyonu değil. <gülüyor> hashtag 3.6 çıktı abi. 3'e <gülüyor> göre baya bir gelişme var. Canımın sağ olsun. Buna yani. da sinirlenilmiş. Buna da herkes sinirleniyor. Valla benim illa bilgisayar terimleri kurtulansaydım, mesela bir oğlum olsaydı adını Error koyardım. Error, Error. mu? Haha. Error çok güzel isim. Error Kayacan. Error yani insana yük olacak bir isim ya. Olur mu? E, çevresine baştada... neşme veren ama insana yük olacak bir isim. Error mu? Hayır, Error. Başta da er var ya daha hmm. böyle şey gibi. Abi işte uğraşacak ya. 2D ile yalnız şey yok değil mi artık? Sintaks erroru yok değil mi? Kalmadı. Hadi ya. Ben de öyle bir nostalji olsun diye kızın olursa sintaks. Sintaks error? Yalnız Ayıcan. sintaks güzel isimmiş ya. Sintaks güzel isim. olarak üstelik hakikaten Başka güzel. Başka ne var? Sintaks error var. Ee, fatal error var. Fatal error var. Fatal da güzel isim. Fatal da güzel isim. Fatal. Patal, fatal Oktay Demirci mesela. O. o da erkek ismi gibi düşünüyorum ben onu. Ne o? Mesela Blue, Sc Blue Screen. <gülüyor> mesela. Çok hem, hem Beynel Minel'de bir isim. Mavi Ekran. Değil Hoş değil mi bence? 404 Shift. var. Blue güzel. Screen aslında güzel bir film adı bence. Şimdi açık konuşmam Çünkü eskiden bir film vardı. Blue Lagoon diye. Ondan sonra o baya bir ses getirdi. Sevgili izleyiciler <gülüyor> Bay Fahir <gülüyor> <Bastardım>. Devam ediyoruz. <gülüyor> Devam edeceğe de benzer. Blue Lagoon güzeldi. Ama mesela Blue Screen. Güzel bir oyunculukla bence Blue Screen'de güzel ses getiren bir şey olabilir. Ha tabii ki bir Oscar beklentisi, bir ne bileyim bir ödül öyle bir şey beklenmiyor. Bırak Ama gel, yani, hiç, kasma, <gülüyor> hiç kasma başladı adam. Hani ne şeyle ailecek sevdi. Ben internette bakıyorum zaten? <gülüyor> Romantik komedi tadında ailecek rahatlıkla izleyebileceğiz içinde tabii ki erotik öğeler. Engeç işte yuramda sevincim sevineceğim <gülüyor> Baksana bir ya. Şimdi ya. mesela buruk al, şimdi oynat. Mesela Dilan hanım vardı ya. Mesela Türkan şöra oynadı. Dilan hanım onun Dila, Dila. Belki Dilan hanım. Ama onu mesela biz Dilan karışmayayım diyorum programa müdahale etmeyeyim diyorum ama <gülüyor> maddi <gülüyor> hata oluyor program. Neler? Çünkü kontrol ediyor yayın sırasında. <gülüyor> Valla tek başına bir program. Ben daima bunu alacağım ya. Bayfa Yürünc, Twitter hesabını alacağım. Et Bayfa Yürünc diye. Ne yaptı dinleyiciler, bak hesabını. benden önce davranın. Bayfa Yürünc alan olursa. Yemin ediyorum en üst mevkilere makamlara şikayet ederim. gelir size başbakanlığı görsün. <gülüyor> Fırçayı yersin oturursun aşağı. Vallahi bak onu söylüyorum yani. Ondan sonra falanlı filanlı konuştu. Fahir. hayır. Bay Fai Rüç için burada sonuna geldik haftaya tekrar bir buluşacağız. Vallahi Bay Fai 3 reklam almaya başladı doktor. Modern sabahlar. Bo modern sabahlar. Modern sabahlar. Maceralarla şakalarla esprilerle türkülerle modern sabahların sonuna geldik bir kez daha. Yarın sabah tekrar bölümlerimizde karşınızdayız sevgili sana severler Ama derseniz ne zaman canlı dinleyeceğiz sizi. Onun için pazartesiyi beklemeniz lazım. Güzel bir hafta sonu diliyoruz hepinize. Hoşçakalın.